Selamünaleyküm. Aleyküm Ses var mı şu anda? Aleyküm ses var Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu la seyyidina valihi tayyibina tahirin واللآن تدائم على داهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منها حيث، وكل منها رغدا حيث شئتما. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. Değerli mümkünler selamlarının selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlar. Allah'ın rahmet, bereket ve inayetinin üzerinizde olmasını Yüce Rabbim'den temenni ederim. Sohbetimiz Bakara Suresinin 35. ayetinde olacak inşallah. Geçen ayetlerde Allah-u ve Teala bizlere birkaç noktayı Beyan buyurmuştu Önceki ayetlerden özellikle birkaç noktanın tekrar edilmesi gerekiyor Ve inşallah değerli kardeşlerimiz buna dikkat etsinler 30. ayetle başlayan insanın yeryüzünde yaratılışını Allah Tebarek ve Teala Daha sonra Hazreti Adem'in halifeliğini beyan etmişti ve daha sonra Hz. Adem'in halifeliğinin hikmetini ve meleklerin secdesini. Eğer dikkat edildiyse ayette buyru: "İnni ca'ilun fil ardı halife." Ben yeryüzünde halife karar kılacağım. Öyleyse Hz. Adem'in halifeliğinin başlangıç yeri neresi olacak? Başlangıç yeri yeryüzü olacak. Yani dünya Hz. Adem'in Halifeliğinin başlangıç yeri. Öyleyse Hazreti Adem'in yeryüzüne inmesi gerekiyor. Çünkü halifelik eğer yapılacaksa, halife olacaksa yeryüzünde Hazreti Adem'in yaratıldığı yerden yeryüzüne inmesi gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta maddi alem yani dünya alemi dünya yurdu Halifetullah'ın mekanı olduğu için halifetullah oradan te, orada tekamüle ulaşacak, ilerleme kat edecek ve gelişme mekanı olacak dünya. İkinci nokta. Üçüncü nokta maddi alemin bir takım özellikleri var ve hususiyetleri var. Onun için Hazreti Adem'e bir ön bilgi verilmesi gerekiyor. Bir ön denemeden geçmesi gerekiyor. Ve bu ön bilgi, ön deneme olmadan Adem'in yeryüzüne inmesi Herhangi bir Vukuatla karşılaştığı zaman ne yapacağını Bilmeyeceği manasına gelir ki Bir takım imtihanlardan geçmesi gerekiyor. Mesela yeryüzünde düşmanının kim olduğu ve düşmanının ne gibi hileleri olduğunu, dostlarının kimler olduğunu, yardımcılarının kimler olduğunu öğretilmesi gerekiyor. Ve insanın ihtiyaçları ne, zaafları ne, zaf noktaları hangileridir? Bunları tanıması gerekiyor. Bundan dolayı Allah ve Teala bir iki tane imtihan geçiriyor. Birin bir imtihana tabi tutuyor. Birincisi Hz. Adem'i halife ilan ettikten sonra meleklere Hz. Adem'e ilim öğretiyor. Ve meleklere Hz. Adem'in yüceliğini beyan ediyor. Ve o yüceliğini onlara ispat ediyor. İkincisi imtihanı da Hz. Adem'in meleklerden üstün olduğunu ve meleklerin secde etmesi gerektiğini Üçüncüsü ise Hazreti Adem'in düşmanının kim olduğunu ki secde ile bu ortaya çıktı. Secde imtihanıyla o da iblis'ti. Ve böylece Hazreti Adem Aleyhisselam bir iki tane e, önemli noktayı, önemli özelliği öğrenmiş ve halifeliğin sahip olduğu halifetullah'ın sahip olduğu özellik ve sıfatları öğrenmiş oluyor ve halifetullah'ın düşmanının kim olduğunu da öğrenmiş oluyor. Hazreti Adem ala Aleyhisselam buraya kadar geçen sohbetlerimizde yani 30. ayetten 34. ayete kadar 4 tane ayette bütün bu imtihanlar ve bu konular geçti. Bu ayetten ve sonrasında Hz. Adem bir eğitimden daha geçecek. Ve Halifetullah biraz daha donatılması gerekiyor. Ve bu Halifetullah'ın donatılması da Allah Tebareke ve Teala yine bir imtihanla yine e, Hz. Adem'i düşmanıyla fiili olarak ne şekilde mukabel etmesi ne şekilde davranması gerektiği ile ilgili. Allah-u Teala Hz. Adem'in halifeliğini ilan ediyor ve ilim öğretiyor ve meleklere secde etmesini emrediyor. Melekler secde ediyor, iblis secde etmiyor. Bu olaydan sonra Allah-u Teala Hz. Havva'yı da yaratıyor ve Hz. Havva'yı da aynı Hz. Adem gibi topraktan yaratıyor. Burada da aynı şekilde İslami kaynaklarda tahrif edilmiş bir takım noktalar var ee, ki İsrailiyet hadislerinden, rivayetlerinden alınmıştır. O da şudur. Hz. Havva'nın, Hazreti, Havva Hazreti Adem'in kaburgasından yaratıldığı hadisi, rivayeti nakledilir ve dolayısıyla... Kadın da erkeğin bir parçasıdır ve kadın erkeğin bir kaburgasından yaratılmıştır. Dolayısıyla erkeğe tabi olması gerekiyor. Kadının makamı erkeğin makamından aşağıdır ve kadının değeri de erkeğin değerinden aşağıdır. Böyle bir e, mana ve mefhum çıkarıyorlar. Bu hadis rivayetlerden. Bu rivayetler tamamen uydurmadır. Hiçbir şekilde sağlığı yoktur. Hiçbir şekilde kaynağı doğru değildir. İsrailiyet rivayetlerindendir. Ve bunlar e, tahrif edilmiş İncil ve, İncil ve Tevrat'ta olan sözlerdir. İslam e, tarihine, İslam e, hadisli literatürüne de oradan geçmiştir. Şiye Mektebi'nin inancına göre Hazreti Adem nasıl topraktan yaratıldıysa Hazreti Havva da aynı şekilde topraktan yaratıldı. Dolayısıyla Hazreti Havvanın topraktan yaratılması da aynı Hazreti Adem gibi maddi özellikler ve ilahi nurun, ilahi ruhun ona üflenmesi ve hayat bulmasıyladır. Allah Tebari ve Teala Hazreti Havva'yı da yaratıyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Havva'nın yaratılmasıyla ilgili bu ayetlerde herhangi bir söz yok. Herhangi bir işaret yok. Sadece Allah Tebari ve Teala Hazreti Adem'i cennete koymak istediği zaman eşini de gündeme getiriyor. Ayet-i Celle'de manası şöyle. Bakara suresinin 35. ayeti Ve kulna ya Adem, eskün ente ve zawcuke'l cenne ve kulâ minha ragdan heysu şeytuma ve la taqlab hâzihi'ş şecrete fe tekûna min'z zâlimin. Dedik ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşiniz, cennete giriniz. Oranın yiyeceklerinden istediğinizi bol bol yiyiniz fakat şu ağaca yaklaşmayınız yoksa zalimlerden olursunuz. De Allah'a dedik diyor. Biz Adem'e ve eşine. Adem'e dedik ki eşinle beraber. Burada muhatap Adem. Hazreti Adem muhatap alınıyor. Hazreti Havva muhatap alınmıyor artık burada bir aile olduğu için tek tek Allahu Teala ne yapmıyor? Tek tek işaret etmiyor. Sen ve sen ikiniz beraber. Hazreti Ahavva'yı da yarattıktan sonra ikisi artık birbirine tabi beraberler. Onun için Hazreti Adem'i muhatap alıyor ee, ve ikisi de birlikte. Hüküm ikisi için de geçerli. Ey Adem, sen ve eşin cennette girin. Ayeti cellelerin önce kelimelerine bir bakalım. Kelme manalarına ve ondan sonra e, konuyla ilgili söylenmesi gereken e, noktaları inşallah arz etmeye çalışalım. Uskun ente ve zavucu sen ve eşin oturun girin yani yerleşin. Uskun sükunetten gelir. Yani bir yerde insanın Oturması, mesken edinmesi bunların hepsi sekene kelimesinden türüyor. Ve sekene yani insanın huzur bulduğu yere denilir. İnsan eğer bir yerde huzur bulmazsa oraya mesken denilmez. Ya mesela ev olursa beit denilir Arapça. Mesken yani sükunet etmek, huzur bulmak. Ve birçok diğer ayetlerde de var ki biz sizin için eşler yarattık. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Yani eşlerinizde huzur bulasınız. Sükunet içinde olasınız diye. Allah tebareke ve teala Hazreti Adem ve Havva'yı öyle bir yere yerleştirmiş ki orada sükunet içinde olacaklar. Yani huzur içinde olacaklar. Ve El-Cenne Uskun ente sen ve eşin cennete yerleşin. Cennet Hazreti Adem'in girmiş olduğu bu cennet hangi cennetti? Burada da birçok sözler var, birçok e, görüşler var. Bu cennet hangi cennetti? Üç tane ihtimal var. Başka bir ihtimal de yok zaten. Birinci ihtimal cennetul Khult. Yani Allah Tebarek ve Teala'nın vaat ettiği ve insan müminlerin cennet ehlinin girip ebedi kalacağı cennete denilir. Cennetül hult yani ebedi kalınan cennet. Kıyamet günü herkesin hesap kitabı yapıldıktan sonra cennetliklerin gidip girecekleri ve ebedi olarak kalacakları yere cennetül hult denilir ki Kur'an'da da vaat edilen cennet. Hazreti Adem'in girmiş olduğu bu cennet, Hazreti Adem Havva'nın gitmiş olduğu bu cennet, acaba o cennet miydi? Yani vaad edilen cennet miydi? Bu bir. İkincisi, Hazreti Adem ve Havva'nın girmiş olduğu bu cennet, o cenneti hult değildi. Dünyadaydı ve dünyada cennet e, misali bir bahçede, bir bağda yerleşmişlerdi. Yani Allah Tebareke ve Teala Yeryüzünde bir cennet Bir bağ yapmış Cennetin Arapça cennet Bahçe manasınadır Dünyada bir bahçe Ve o bir bahçede de Her türlü nimetler yiyecek içe, Meyveler her şey var orada Hazreti Adem böyle bir cennet mi Yani yeryüzünde olan bir cennet mi Üçüncüsü ise Yok ne cennetul hulttur Ne de cenneti e, Şey dünyada bir bahçe Berzak alemiyle, aleminde yani dünya ile ahiret arasında o araya berzak alemi denilir. Berzak aleminde yani misal aleminde dünya ve cennet özelliklerine donatılmış bir bahçeydi. Donatılmış bir cennetti. Yoksa bu muydu? Her üç görüşünde e, tenkit edilen soru sorulan yönleri var. Pozitif yönleri var, negatif yönleri var Dolayısıyla teker teker bakalım Cennel, Cennetul hult olabilir mi? Ebedi cennet olabilir mi? Ebedi cennet olamaz Müfessirler diyorlar ki bu cennetten maksat ebedi cennet değildir Neden? Çünkü ebedi cennet Oraya giren oradan bir daha çıkmayacak Ebedi cennetin manası budur Yani oraya girdiğin zaman da dışarıya çıkmak yok Halbuki Hazreti Adem buradan çıkıyor. Bunu biliyoruz biz. Kur'an'da bize belirtiyor zaten. İkincisi, orada niza, kavga yok. Üçüncüsü, şeytan oraya asla giremez. Öyleyse, burada şeytanın girdiği ve Hazreti Adem'i vesvese ettiği söz konusu oluyor ayetlerin devamında. Dolayısıyla nesici alıyoruz ki cennet-ül olamaz. Ki gerçi bazıları cennet-ül yani o cennet dedikleri için şeytan ne yapıyorlar? İblisin cennete girmesini çeşitli yollarla ispat etmeye çalışıyorlar. Bir diyorlar yılanın içinde girdi. Bir diyorlar hangi hayvanın karnında girdi. Bir diyorlar ki cennetin bahçesinde durmuştu. Hazreti Havva'nın aracılığıyla aldattı. Bunların hepsi yine nedir? Kurafadır. Öyle bir şey yok. Çünkü bu cennetin hul değil ki, iblisin girmesi yasak olmuş olsun veya e, girme imkanı olmamış olsun. İkinci cevap ol e, ihtimal olabilir mi? Yani dünya cennetiydi. Dünyada bir bahçeydi ve bu bahçede oturmuşlardı. Eğer bu olsaydı, bu ihtimal de doğru değil. Neden? Çünkü allah ve Teala ayetlerin devamında Hazreti Adem'e ve Havva'ya diyor ki inin oradan aşağıya inin oradan yeryüzüne Bazılarınız bazılarınız düşman olacak senin İnmek nereden olur? Yüce bir yerden, yüksek bir yerden olur Bir bahçeden çıkıp baş Dünyanın diğer bahçesine veya diğer yerlerine gitmek inmek denilmez ki ona yani Oradan indirildi manası olmaz orada. Dolayısıyla inme Söz konusu olmadığı için Ve şeytanın Vesves etmesi için illa da o cennette de olması gerekmiyordu Ki başka yerde de şey iblisin gücü dünyada Daha fazlaydı Yani dünyada iblisin gücü insanları vesves etmede Diğer alemlerden daha fazla Onun için dünyada bir bahçede Özellikle bir bahçede yapılmasının Bir manası kalmıyor Öyleyse Üçüncü ihtimal kalıyor. O da dünya ile berzah alemi arasındaki arasında bir cennet. Yani Allah Tebarek ve Teala dünya ile berza, e, ahiret arasındaki berzah alemi denilir ona. Berzah aleminde bir bağ yaratmış ki bir cennet yaratmış ve o cennete hem dünyanın özelliklerinden var hem ahiretin özelliklerinden var. Dünyanın özelliklerinden her ikisinin de Özelliklerin taşıyan bir yerde berlak alemi. Dolayısıyla Hz. Adem o cennetteydi. Oskun ente wazujikel cenne. Dedik ki Adem sen ve eşin cennete yerleşiniz. Cennete yerleşiyorlar ve Hz. Adem ve Hz. Havva ve Allah Teala emre diyor. Ademe ve Havvaya. Buyuruyor ki ve kula منها ve kula منها ragadan hessu istediğiniz oranın yiyeceklerinden istediğiniz gibi bol bol yiyiniz. Yani belli ki orada bir yeme içme var ve orada cennetin çeşitli meyveleri donatılmış çeşitli yiyecekler var. Oradan yiyiniz. Yiyin, için. yiyin Yemekten sadece yemek değil tabi. Bu yemekten maksat hem ruhi ve manevi yemektir. Hem de maddi yemeklerdir. Hem de sadece yemek değil içmek de söz konusu. Yani yemek, içmek hepsi var. Yeme ile ilgili olduğu için o şekilde kullanılıyor. Kula minha ragadan heyfu şeytuma. istediğiniz kadar yiyin için oradan. Vela tekraba hadihiş şecera. Allah tebareke ve o cennette bir tane ağaçtan men ediyor. Ama diyor bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaçtan yemeyin. Dolayısıyla cennette bütün e, nimetlere Allah'a tebareke ve teala izin veriyor. Bütün yiyeceklere izin veriyor. Ama sadece bir ağaçtan ona izin vermiyor. Oradan onunla yiyemezsiniz diyor. allah Teala ağacın ne ağacı olduğunu söylemiyor. Ve o ağaçtan yemelerinin yani yasaklanmasının sebebini de Rabbul Alemin beyan etmiyor. Sadece bu ayette neyi beyan ediyor? Yerlerse neticesinin ne olacağını. Yani allah Teala buyuruyor ki Kula La takraba hazihiş şacera Fətəkuna minə zalimin. Eğer bu ağaçtan yerseniz zalimlerden olursunuz. Bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaçtan yerseniz yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Bu ayetin zahiri manası ve bu şekilde kısa bir açıklaması. Birincisi, bu yasaklanan ağaç ne ağacıydı? Gerçi Ağacın ne olduğu pek önemli bir nokta değil ama yani imani takva ve şey açısından herhangi bir özelliği yok ama bir ilim olsun diye bilgi olsun diye e, huzurlarınızda harz edelim. Bu ağaç ne ağacıydı? Bu ağaç hakkında birçok rivayetler var, birçok sözler var. Bazıları diyor, demişlerdir ki rivayetlerden kaynaklanarak, bu ağaç buğda ağacıydı veya da buğda sümbülüydü. Ağaç tabiri getirilmiş burada. Bazıları kurma, bazıları üzüm, bazıları kafur, bazıları haset, kıskançlık ve birçok bu şekilde... E, rivayetlerden bu ağacın ne ağacı olduğunu yani Hazreti Adem buğda yedi ve Hazreti Adem o ağaçtan kurma ağacıydı ondan yedi veya üzüm de ondan yedi İmam Rıza Aleyhisselam'a soruyorlar Yebne Resulillah Hazreti Adem'in o yemiş olduğu ağaç neydi İmam Rıza Aleyhisselam şöyle cevap veriyor ve sor soruyor da Yebne Resulullah Bazıları diyor bu da, Bazıları hurma Bazıları üzüm Bu şekilde e, Farklı görüşler var Hangisi doğrudur? İmam Rızal Aleyhisselam buyuruyor ki Hepsi doğrudur Kullu zalike hakkun Bunların hepsi doğrudur Ravi tekrar soruyor Yebne Resulullah Bu kadar çeşitli Bir e, Hem Cinsleri fark ediyor Hem Bir büyüklük küçüklükleri fark ediyor nasıl hepsi doğru olabilir yani hem buğda hem üzüm hem üzüm bağ üzüm bağı olur hurmanın ağacı olur buğdanın sümbülü olur bunları hepsini bir arada nasıl doğru olabilir halbuki bir tane ağaç orada İmam Aleyhisselam buyuruyor ki cennetin ağaçları dünya ağaçları gibi değildir bir meyve vermiş olsun cennetin ağaçları Birçok meyveler verir. Bir ağaçtır ve birçok meyve verir. Hangisini irade etseniz o ağaç o meyveyi verir. Cennetin özellikleri de bu zaten. Cennette kıyametinde o cennet hul denilen cennette de cennet ağaçlarından siz üzüm irade ettiğinizden o ağaç üzüm verecek. Hurma istediğinizden hurma verecek. İmam Aleyhisselam buyuruyor. İnne şejlət el cenne an cennet ağaçları çeşitli meyveleri e, hamleder, çeşitli e, meyveler verir ve mesela buğda ağacıysa onda üzüm de olabilir. Bunlar dünya ağacı gibi değildir. Öyleyse Hazreti Adem'in Nehy edilmesi, edilen ve yememesini istenilen ağaç Her halükarda nehy edilen bir ağaçtı Ve diğer bir rivayette ise Ehl-i Beyt rivayetlerinde beyan ediliyor Bu ağaç Muhammed Ali Muhammed'in ilmiydi Allah Tebareke ve Teala O ağacın Özelliğini Muhammed Ali Muhammed'in Ehli Beyt'in ilmi olarak karar kılmıştı. Ve Hazreti Adem de ona hasadet etti. Yani imrendi veya kıskandı ve o ilme sahip olmak istedi. Ve bundan dolayı da o ilme sahip olmak için ondan yedi ve e, ilahi emre karşı gelmiş oldu neden ne sakıncası var yani ehli beytin ilmine sahip olmanın bir sakıncası mı var ehli beytin Muhammed Ali Muhammed'in ilmini kıskanmak kötü bir şey değil ki veya imrenmek kötü bir şey değil ki insan niye sahip olmasın ki ama bir özelliği var o da şu ki Muhammed Ali Muhammed'in ilmine sahip olmak Allah izin verirse ancak caizdir eğer Allah izin vermez ise o zaman o ilmi almak caiz değildir. Allah tebari ve teala burada Hazreti Adem'i bu ilimden yararlanmasını istememiş. Yani Allah ilim vermemiş ki Muhammed Ali Muhammed'in ilim ağacından Hazreti Adem yesin. Ama Hazreti Adem Allah-u Teala'nın istememesine rağmen ne yapıyor? O ağaçtan yemek istiyor. Hem de Allah'ın emrine karşı gelme Düşüncesi yok. Allah'ın emrine itiraz etmek veya Allah'ın emrine karşı gelip ilahi emri çiğnemek hedefi değil. O ilmi arzulamak, o ilme hasret kalmak, o ilmin peşinde koşmak arzusu o hasadetle, imrenmeyle istemesi onu yönlendirmiş o ağaca. Her halükarda o ağaç ne ağacı ise ki rivayetlerin beyan ettiği bu şekilde de hepsi söz konusu. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِلْ شَجَرَ Bu ağaca yaklaşmayın. Ağaç belli oldu, ne olduğu Ve eğer o ağaçtan yerseniz zalimlerden olsun. Orayı da inşallah sonunda azleteceğiz. لَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَ Değerli müminler, burada Allahu Teala nehy ediyor. İlahi emir ve nehiler iki kısımdır. Buraya iyi dikkat edin ki daha sonraki ayetlerin ee, anlaşılması biraz da buraya bağlı. Veya da Hazreti Adem'in masumluğu, ismetini iyi idrak edebilmek için bu noktaların iyi bilinmesi lazım. La ve la takraba yani yaklaşmayın. Allah nehy ediyor. Bu nehi ilahi emirler ve ilahi nehiler iki kısımdır. Bir, Mevlevi emirler, teşrihi emirler, Mevlevi ve teşri emir aynıdır. Mevlevi emirler teşri emirler. İkincisi irşadi emirler ve nehihler. Mevle ve emirler ve teşri emirler yani şeriatın haram dediği veya şeriatın farz dediği emirlere denilir. Allah Tebaraka ve Teala mesela yetimin mallı yemeyin diyor. Bu nedir? Teşrii nehidir. Ve di'imussalat Namaz kılın Bu teşrii emirdir Veya diye zina etmeyin Bu teşrii nehidir Veya diye oruç tutun Bu teşrii emirdir Dolayısıyla emirler ve nehiler Bazen teşriidir Yani şeriatın hükümleridir Haram ve vacibatı Beyan eder Ve bunun neticesinde de Haramı işlerseniz cezası var cehennem vaat edilmiştir Hela, vacibi yerine getirseniz cennet vaat edilmiştir yani emirler yerine getirilirse cennet, mükafat sevap insana verilir eğer günah işlenirse azap cehennem ve Allah Teala'nın kıyamette azabı söz konusu irşadi emirler ise irşadi emirler yani tavsiye Niteliği taşıyan emirlerdir Tavsiye niteliği taşıyan emirler Aynı doktorun Bir hastasına e, Tavsiyesi gibidir Mesela doktor diyor ki şu Filan yemeği yeme Rahatsız olursun Veya filan suyu Böyle içme rahatsız olursun Veya filan yemekle Filan yemeği beraber yeme Miden kaldırmaz Veya derler ki Eee Filan güneşin altında fazla durma böyle bir e, zarara uğrarsın. Bunlara denir irşadi emirler veya irşadi nehiiler. Hayır, iki kişinin arasında e, yapılan senet yapmaya yetibdir. Hayır, sadece irşat. Yani ne yapıyorsunuz? Tavsiye. Meselâ doktor tavsiye diyor ki bir işi yapma veya tavsiye diyor ki bunu yap. Bunların hepsi nedir irşadidir. Yani manası nedir? Manası şudur. Yani yaparsan zararı sanadır. Yapmazsan zararı sanadır. Tavsiye mahiyetindedir. Baba oğluna diyor ki oğlum diyor fazla koşma düşersin. Çocuk koşuyor düşüyor. Zararı kime? Babaya bir zarar yok bu çocuk sakatlanıyor Veya e, terlisin Soğuk su içme Soğuk su içiyor çocuk öksürüyor Üşütüyor Zararı kim çekiyor çocuk çekiyor Öyleyse allah Teala'nın emirleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerimizde de Birçok hadislerde var Nedir? İki türlüdür Bir irşadi ve mevlevi emirler İki Bir teşrii ve mevlevi emirler iki irşadi emirler bu ikisi anlaşıldı değil mi değerli müminler? Mevlevi emirler, teşrii emirler bir ve irşadi emirler iki. Şimdi Allah-u la bu da diyor, allah Teala'nın bu emri teşrii emir midir? Yoksa irşadi emir midir? Yani allah Teala bir hüküm mü vermiş? Hazreti Adem'i bir şeyden mi ediyor? Teşrii olarak ilahi bir hüküm münaz etmiş yoksa Allah'a tebarkı bir tavsiyede mi bulunuyor hem Hz Adem'in bulunduğu yer göz önünde bulunduğunda hem de ayetle ayetin beyan ettiği hüküm göz önünde bulunduğunda Tamamen irşadi olduğu görülmektedir. Bütün müfessirlerde buna irşadi emir der, diyorlar. İrşadi nehidir. Yani Allah Tebareke ve Teala irşadi nehiden nehi diyor burada. Neden irşadi nehi ediyor? Çünkü Hazreti Adem'in bulunmuş olduğu berzak alemindeki o cennet teşri yeri değil. Mevlavi emir yeri değil. Orası ne yeridir? Orası Hazreti Adem'in kalıp sükunet edeceği bir yer. Huzur bulabileceği bir yer. Hazreti Adem peygamber olmamış. Hazreti Adem Allahu Teala'dan vahiy almamış. Hazreti Adem Allah Tebaraka ve Teala'dan mevlevi ve teşrih şeriat hükmü almamış. Dolayısıyla ne şeriat var ortada? ne bir din var ortada evet aynen öyle henüz şeriat inmemiş ki şeriat yeryüzüne inecek ama henüz yeryüzüne Hazreti Adem gelmemiş yeryüzüne ta nerede kaldı ki şeriat gelmiş olsun öyleyse Hazreti Adem'in bulunmuş olduğu yerde ne şeriat inmiştir ne ilahi vahiy inmiştir emir nehiler ve ne de orası yeryüzüdür ne de Hazreti Adem peygamberdi İyi dikkat edelim buraya. Ne de peygamberdi. Hazreti Adem allah Teala sadece bir irşatta bulunuyor. Ya Adem bundan yeme. Yersen bak zararını sen çekersin. Yeme. Yersen zararını sen çekersin. allah ve Teala diğer bir ayete bakın. Dikkat edin şimdi. Ee, Allah-u Teala Teala Taha suresinin 118 119. ayetlerinde. Hazreti Adem yerse ne olacak? Eğer iyi dikkat edin buraya. Eğer o ağaçtan yemek mevlevi emir olsa, yani teşrihi teşri şeriatın hükmü olsa, o zaman Adem cehenneme girmesi gerekiyordu. Ve azap görmesi gerekiyor. Cezalandırılması gerekiyor. Eğer irşadi olsa cezalandırmasına gerek yok. Tecrübe kazanmış oluyor. Tecrübe kazanmış Allahü Teala Taha Suresinin 118-119. ayetlerin Değerli kardeşlerim değer e, sayfaya ekleyebilirlerse yazsınlar oraya. Taha Suresinin 118-119. allah Teala Hazreti Adem'i orada da o ağaçtan yiyememesine emrediyor. Ve şöyle buraya. İnne leke en la tecu'a fiha ve la bu cennette kal. Acıkmayacaksın ve çıplak kalmayacaksın. İyi dikkat edin bak. Acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın. Ve inneke la tezma'a fiha ve la Yine burada susuzluk çekmeyeceksin ve sıcaktan da kavrulmayacaksın. Bunlar neyi gösteriyor değerli müminler? Bunlar gösteriyor ki, yani Adem sen eğer o ağaçtan yersen, acıkacaksın artık bundan sonra. Ve çıplak kalacaksın. Bu ayet neyi anlatıyor? İki tane özelliği anlatıyor. Bir, senin yeme içme yani maddi yönün açılacak. Yani maddi olarak bedenin artık dünyanın özelliklerini alacak. Ve o ağaçtan yeme, meyvesine yemenden maddileşeceksin, dünyanın özelliklerini alacaksın tamamen. Dünyanın özelliklerinden biri nedir? Yemek içmektir Yiyeceksin, içeceksin, ihtiyacını gidermek için ha, kusura bakma tuvalete gideceksin. Bunu dışarı yatmak zorunda kalacaksın. Ve diğer bir özelliği nedir? Çıplak olmak. Yani avret yerlerin açılacak, namihrem yerlerin açılacak. Dünyada olmanın özelliği budur, maddi olmanın özelliği budur. İkisi de oluyor. Ve diğer bir şey de ne diyor? Yine burada susuzluk çekmeyeceksin. Yani ağaç yersen, bu ağacı meyvesini yersen susuy susuyacaksın. Susuzluk sana hakim olacak. Yani dünya maddi yönü açılacak, suyacaksın. Sıcaktan kavrulmayacaksın. Yani burada güneş yok, güneşten kavrulmak yok. Ama dünyaya indiğin zaman ne yapacaksın? O ağaçta yersen dünyadaki... İnsanlar diğer varlıklar gibi güneşin gölge ağa, e, sıcağından ve hararetinden rahatsız olacaksın. Dolayısıyla dikkat ederseniz nehi nedir değerli müminler? Allah Teala takraba hadi şecerete bu ağaca yaklaşma nehi etmesi mevlevi değil. Yani teşrii bir hüküm değil keşri hüküm olsaydı Allah-u Teala derdi ki, Adem eğer yersen bak e, cehenneme atarım seni ve günah işlemiş olursun azap göreceksin ama hiçbirinden bahsetmiyor. Tamamen neden bahsediyor? İrşad ile ilgili konulardan bahsediyor. Ve Hazreti Adem ne yapıyor? O ağaçtan yiyor bütün bu zahmetleri katlanıyor. Bütün bu zahmetlere göğüs geriyor. Yani Hazreti Adem e, sanki Direk ebedi orada cennetten kalmak istemiyor, yeryüzüne, o ağaçtan yiyip yeryüzüne gelip yeryüzünden yıllarca zahmet çektikten sonra tekrar o cennete gitmeyi tercih ediyor. Yani bir tercih meselesi Hazreti Adem'in yaptığı. Zaten oraya geleceğiz. Değerli kardeşler, eğer teşri emir olsaydı peygamberliğine sıfatı bozulurdu. Evet, zaten birincisi henüz Hazreti Adem peygamber olmamış. Yani dolayısıyla peyamberlik söz konusu değil. İkincisi Hazreti Adem'in masum olmadığına bu ayet delil getiriyorlar zaten. Diyorlar ki Allah'ın emrine itaat edebilir. Hayır. Bu teşrihi emir değildi ki karşı gelmek gelmiş olsun. Bu irşadi bir emirdi. İrşadi emirde insanın masumluğuna zarar getirmez. İnsanın günah işlemiş olduğunu göstermez. Talimun la takraba yani bu ağaca yaklaşmayın. Öyleyse buradaki nehi nedir? Nehi irşadidir, mevlevi değil. Dikkat edin emre bakın. Aynı ayette dikkat aynı ayete bakalım şimdi. Ne diyor? Kulaa, Minhâ ravadan hayfe'ş Allah Teala diyor ki: "Yiyin bu ağaçtan, yani girin o cennete. Yerle oranın yiyeceklerinden istediğiniz kadar yiyin. istediğiniz kadar bol bol yiyin, değil mi? İstediğiniz kadar bol bol yiyin. Bu emir. İyi dikkat edin, bu emir. Ne emridir? Teşrii emir midir, irşadi emir midir? Gelmemin bu teşrii emir midir yoksa irşadi emir midir teşrii emir olsa o zaman hazret edem yemesi gerekiyor gidip o alsa yiyecek öbürüne yiyecek öbürüne yiyecek öbürüne hepsini yemesi gerekiyor çünkü emir ediyor Allah ye ye diyor öyleyse irşadi emirdir bu yani dinle yiyebilirsin serbestsin buna denilir de irşadi emir yani ibahe var burada eğer ibahe varsa o zaman yemek nasıl mübah ise oradaki o nehi nedir Mubahtır. Nehi de nevlevi değil yani teşrii değil. Nehi de yani yeme bu ağaçtan yeme. Bin tane ağaç var, 999 tanesine ye diyor, bir tanesini yeme diyor. 99 tanesi nasıl irşadi emir ise o bir tane nehi de irşadi nehidir. Çünkü Hz. A'dem bulunduğu yer teşdi şeriat yeri değil, Mevla'nın ne emir nehi ettiği yer değil. Orası sadece nedir? ön hazırlıkların yapıldığı Hazreti Adem'in eğitildiği yerdir. Yani Hazreti Adem bir ön eğitimden geçiyor, ön bir denemeden geçiyor. Ne ne için? Birincisi yediğin zaman nasıl olacaksın? Dünya hayatı nasıl? Maddi hayat nasıl olacak? Bunların hepsini Hazreti Adem'e Allah ve Teala o alanda öğretiyor. İyi o zaman Ayet-i manası şöyle oluyor. Ey Adem bu cennette otur eşinle beraber sen ve eşin yerleşme oranın yiyeceklerinden oranın yiyeceklerinden istediğiniz kadar bol bol yiyiniz yalnız şu ağaca yaklaşmayınız. Eğer yaklaşırsanız, eğer yerseniz zalimlerden olursunuz. Değerli zalimlerden olursunuz. Bizim Türkçe manası bu. Bakın zalim kelimesinin Arapçadaki manası Her yerde bu değil Zalim bir insanın başkasına zulmetmesine denilir Bir İkincisi Allah'ın emirlerini Ayaklar altına almaya da Zalim denilir Ayette var ya kim Allah'ın hükümleri hüküm zalimlerdendir İlahi hükümlerle hükmetmeyen zalimdir Başkasının hakkını alan Zalimdir İnsan eğer birini öldürürse zalimdir. Buna zalim Zalimin bir manası budur. Türkçede zalim kelimesi sadece bu manada kullanılır. Bunun dışında bir manada kullanılmaz. Ama Arapçada zalim kelimesi mahrum bırakmak manasında da kullanılır. Mahrum bırakmak manasında kullanılan diğer bir ayet de var. Kehf Suresi'nde Kehf Suresi'nin 33. ayetinde her kahf surasının 33. ayetini değerli kardeşimiz öne getirebilirlerse, "كلتا <gülüyor> الجنتين أتوكلا ولا تظلم منه شيئا" diyor. Her iki cennette, bahçede ürünlerini veriyorlar, meyvelerini veriyorlar ve o iki tane cennetten allah Teala velem tezlim zulm kelimesini kullanmış burada zalim biz zalim diyoruz ya zeleme kelimesini kullanmış burada yani no, mahrumiyet mahrum bırakma velem tezlim minhu şey'en hiçbir şeyi mahrum bırakmıyorlar Yezlem yani mahrum bırakı. La yezlem, Kehf Suresi 33. ayet. Kehf Suresi 33. ayette zaleme yani zulmetti. Zaleme yani mahrum bıraktı. Lem yezlem yani mahrum bırakmadı. Noksan bırakmadı, eksik bırakmadı. Deli mi bunlar? Öyle de zalim, zaleme kelimesinin bir manası zulmetmek hem ilahi hükümlere başkasına ve kendisine ve bir de mahrum bırakmaz manasına allah Teala ayetin manasına şimdi dikkat edin ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin oranın yiyeceklerini istediğiniz kadar bol bol yiyiniz fakat şu ağaca yaklaşmayınız yoksa kendinizi buradaki nimetlerden mahrum bırakırsınız Yoksa kendinizi ne yaparsınız kendinize zulmedersiniz. Kendinize zulmedersiniz yani buranın nimetlerine yaralamayacaksınız artık. Yeryüzüne ineceksiniz. Ve yeryüzünde birçok zahmetler çekerek o zahmetlerin neticesine tekrar buraya geleceksiniz. Evet. Kehf ne diyor? İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, meyvelerini vermiş. Hiçbirisini eksik bırakmamıştır. Bakın hiçbirisini eksik bırakma. Eksik bırakmak nedir? Lem yazılım. Lem yazılım yani eksik bırakmamış. Noksan bırakmamış. Mahrum bırakmamış. Olumlu yaptığımızda mahrum bırakmış. Yani Allah'a eğer bunu yerseniz kendinizi mahrum bırakırsınız. Yani buradaki nimetlerden mahrum kalırsınız artık. Ve gidersiniz zahmete katlanırsınız. Zahmet çekersiniz. Öyleyse buradaki ayetten... Bir, ma, zalimin, zalimlerden olursunuz bir manası nedir budur ki yani kendinizi buradaki nimetlerden mahrum bırakırsınız ikinci manası ise yeryüzüne indiğiniz zaman ne yapacaksınız kendinizi zahmete sokacaksınız zahmete katlanacaksınız niye ekmek elden su gölden burada iyi içip keyfinizi sürüyorsunuz işte gidip orada zahmete katılır tekrar gelmeye gerek yok gibisinden her halükarda ayeti cellenin zahirinden de batininden de anlaşılan şu noktadır ki Hazreti Adem orada ne yapmadı? Herhangi bir günah işlemedi. Herhangi bir hataya düşer olmadı. Sadece bir mahrumiyet söz konusu ve Allah Tebareke ve Teala da o mahrumiyetini zaten karşılığını veriyor. Ne yapıyor? Hz. Adem aleyhisselam, o ağaçtan Yiyor ve yer yemelde dünya özellikleri hemen ortaya çıkıyor. İnşallah ayetin devamında bir dahaki ayette Allah Tebareke ve Teala Hazreti Adem'in birincisi oradan nasıl çıkarıldığı yani iblis onu nasıl kandırdı, nasıl vesvese etti. İkincisi Hazreti Adem o ağaçtan yedikten sonra ne oldu ve inşallah bunu bir dahaki sohbetimize hazırlanıza arz ederiz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Hazreti Adem yeryüzüne indikten sonra peygamber oluyor. İnşallah Hazreti Yunus'un o sözüne de geliriz. Hazreti Yunus'un ki biraz farklı. Hazreti Yunus da biliyorsunuz orada her peygamberin masumluğuna leke getirebilecek o e, ayetler ki beyan ediliyor o ayetlere iyi dikkat edilmiyor Hazreti Yunus aynı şekilde yani kendisini mahrum bıraktı ama neden mahrum bıraktı o önemli bakın Hazreti Adem oradaki nimetlerden ma mahrum bıraktı Hazreti Yunus ise mahrum bıraktığı daha farklı bir şey Hazreti Yunus da bir hicret vardı bir de sabır Hicret mi? Hicret mi önemli yoksa sabır mı? Hangisi daha üstün? Hangisi daha değerli? Sabır mı icret mi? Evet. Sabır hicretten daha önemli. Çünkü Evliyaların ve enbiyaların En büyük özelliklerine bir sabır göstermeleri gerekiyor Sabır Peygamberlerin en büyük silahlarından biriydi Hicret de nedir? Hicret de allah Teala'nın cevaz verdiği cahil kıldığı şeyden biridir Hazreti Yunus hicreti tercih etti Sabrı tercih etmedi Yani kavminin içinde sabretti Sabretmesi gerekirken sabretmedi hicret etti. Hazreti Yunus daha sonradan anladı ki aa, sabretmesi gerekiyormuş. Sabretmek daha yüce makamdır. 40 gün balığın karnında kaldıktan sonra ne yaptı? allah Teala ona bir imtihana tabi tuttu. O imtihanın neticesinde ne oldu? Neticesinde döndü geldi sabırlardan oldu. Allah tekrar döndü peyamberliğine kendi e, kavmine peyamberlik etmeye. Peki Hz. Adem'in yaşadığı bahçenin mevlevi teşri yer olmadığını nereden biliyoruz? Sonuçta cennet değildi. Arz ettik ya, orası berzah, dünya ile cenni, ahiret arasında berzak aleminde bir bahçeydi. Ve orada da teşri hüküm yok ki. Teşri hükümler, şerri hükümler yeryüzü için geçerlidir. Yeryüzünde sadece teşri hüküm ve mevlevi hükümler var. Teşri, berzak aleminde mevlevi ve teşri hüküm olmaz ki. Cennet değildi, dünya da değildi. Zannedem sohbetin başlangıcında belki o bölümde yoktunuz. Oradan Çünkü o cennet, evet, o dünyadaki bir bahçe değildi. Berzak aleminde, berzak alemde de teşri hüküm de yoktu. Teşri hükümde, evet. Hocam namaz vaktinden az evvel kaza namazı kılınabilir mi? Bir sakıncası yok. Yani Haram cahil değil. E, haram değil yani. Namaz vaktinden az evvel kaza namazı kılınabilir mi? Kılınabilir. Bir sakıncası yok. Ama e, öğlen namazından önce e, zikir etmek veya Kur'an okumak daha iyidir. Evet, değerli kardeşim peki e, Hazreti Adem yasaklanan ağaçtan yemeseydi dünya hayatı olmayacak mıydı? İşte sorun orada değerli kardeşim. E, siz de zannedersiniz biraz geç geldiniz. Orayı da azlettik biz. Allah Tebareke ve Teala baştan söylüyor zaten. Hazreti A, yeryüzünde halife ben yeryüzünde halife yaratacağım. Yeryüzünde halife yaratacağım sözünden anlaşılıyor ki Adem'in yeryüzüne inmesi gerekiyor. Ve yeryüzüne inmesi içinde Hazreti Adem'in bulunmuş olduğu yere bir takım imtihanlara tabi oturması gerekiyor. Hem melekler imtihan ediliyor, hem iblis imtihan ediliyor, hem de Hazreti Adem imtihan ediliyor. Önce melekler imtihan ediliyor, ondan sonra iblis imtihan ediliyor, ondan sonra Hazreti Adem imtihan ediliyor. Hazreti Adem'e de ne yapılıyor? Hazreti Adem'e bir tercih meselesi var. İrşad ediyor Allah Teala. Hazreti Adem'in de o irşada uymayacağını Rabbul Alemin biliyor zaten. Allah Teala Hazreti Adem'in e, o ağaçtan yiyeceğini biliyor. Ama Hazreti Adem'in imtihana tabi olarak ön bilgileri elde ederek bunu yapmasını istiyor. Yani Allah da direkt yeryüzüne de indirebilirdi. Ama birincisi Hazreti Adem'e düşmanlığı öğretiyor. Düşmanın kim olduğunu. Yani iblis. İkincisi düşmanlığın ne kadar güçlü olduğunu öğretiyor. Üçüncüsü Hz. Adem'in zaafının nerelerde olduğunu öğretiyor. Dördüncüsü dünya hayatının özelliklerini Allah Rabbul Alem orada öğretiyor Hz. Adem'e. Ve bunların hepsiyle Allah Teala irşadi hükümlerle yeryüzüne indiği zaman teşrii hükümlerde dikkat etmesi gerektiğini, teşrii hükümlerin artık e, irşat gibi, irşat emirler gibi öyle cezasız kalması söz konusu değil. Teştiği hükümlerin bir cezası var. Orada Hazreti Adem'in e, evet aynen öyle. Dünya hayatında sınav olacaktı. Yani bir e, denemeden geçecekti. Bundan dolayı Hazreti Adem'in yeryüzüne indikten sonra teştiği hükümü geldikten sonra iyi dikkat edin. Teştiği, mevlevi hükümler geldikten sonra Hazreti Adem'in iblise, şeytana aldandığı bir yerde görülmemiştir. Yani şeytanın vesvese ettiği ...söz konusu... ...değil kesinlikle. Evet. Sorusu olan var mı? Ha. Hocam şeytana verilen... ...secde emri teşdiydi değil mi? Evet. Şeytana verilen emir... ...teşdi emirdi. Onu geçen sohbetimizde... ...hazlettik. Allah Tebaleke ve Teala... Ee, ki bu konu biraz e, bilemiyorum ne kadar şey yapabilirsiniz ee, anlaşılabilir o konuyu ben özellikle şey yapmak istemedim gündeme getirmek istemedim çünkü 3 e, tane alem var hiç alemi ve misal alemi ve akıl alemi ve bu alemlerde her birinin kendisine ait özellikleri var. İblisin o deneme, o secde emri verilen alem misal alemidir. Ve o alemde de Allah Tebareke ve Teala hem meleklere etmiş olduğu emir ve hem de iblise secde emri misal aleminin emirlerindendir ki orada teşriye emirdir. Çünkü on söz konusu edilmesi, konuşulması gerekir. Çünkü bir ön bilgiler de gerekiyor o konu, o konuyla ilgili, ee, misal alemi ile maddi alimin farkını maddi alemle akıl aleminin farkını bunların ayrıyeten e, felsefi olarak gündeme gelmesi gerekiyor ki. Ee, şu anda ben tefsir olduğu için ben o konulara da girmek istemedim. Ayetler Cavid Yamuli de tefsirinde beyan etmiş zaten, açıklamış onları. Ee, i̇nşallah başka bir fırsatta olursa onları gündeme getirip konuşuyoruz inşallah. Evet değerli müminler, sorularınız yoksa ben mikrofonu bırakayım değerli kardeşimiz inşallah. Soru yok mu? Değerli Kardeşimiz Buyurun ben sorunuz varsa sorabilirsiniz Senet yapma işi ayeti irşadi beyan emir mi? Senet yapma işi borç alıp verirken mi? Onu mu diyorsunuz? Borç alıp verirken Evet ilahi o e, farz değil yani ama e, sonucuna katlanırsınız. Yine e, allah Teala ihtilaf çıkmasın diye e, iki kişi arasında hak hukuk göz önünde bulundurulsun diye e, senet yapılmasını buyuruyor. Evet, Kur'an'da irşad emir çoktur yani bir tane iki tane değil birçok irşad emir var ve irşad-ı nehi var. Ehl-i Beyt imamlarının Diyanete caiz midir? Caiz değildir. Yani caiz değildir. Biz fetva merziği değiliz. Biz müştehitlerin fetvasını ancak huzurlarınızı arz ederiz. Müştehitlerin fetvasına göre caiz değildir. Evet. Evet değerli ben cümlenizi Hocam bu konuda biraz konuşsaydın Hangi konuda? Diyanete bağlama konusu mu yoksa? Bakın bu konuda bir e, sorun nerede biliyor musunuz? Ben kısaca arz edeyim fazla konuşmaya gerek yok aslında Bakın iki tane mesele var. Bir, e, bir konudaki hüküm nedir ve bir de mavzu nedir? Mavzu, teşhisül mavzu ve teşhisül hükm. Hükmün teşhisi, yani bir konudan caiz olup olmamasını kim belirler? Bu bir. İkincisi, teşhisül mavzu, mavzuyu kim belirler? Bu da ayrı bir konu Teşhisil hukum Yani hükmün teşhisi Müstehidin vazifesidir Müstehidin görevidir Yani müsteit bir şeyin haram olup olmadığını Tespit eder Ama teşhisil movzu Mükellefin vazifesidir Uzmanların vazifesidir İşin ehlinin vazifesidir Mesela siz iki tane bardak var iki bardakta su var biri alkol, biri ise Nedir? Normal su İkisi de beyaz Hiç belli olmuyor hangisinin içki olduğu Hangisinin su olduğu de sorarsınız Müştehit Ben bu bardak suyu içebilir miyim? Müştehit size asla Diyemez evet içersin ve içemezsin Bunu diyemez Müştehit ne der? Eğer içki ise içemezsin Su ise içebilirsin Buna ne denilir? Teşhisil hüküm, hükmü belirlemek. Müştehide sorsanız, müşteri bu alkol müdür değil midir? Asla cevap vermez, evet alkoldür ve değildir. Çünkü müşteri uzman değil ki. Teşhisin mavzu, yani o mavzunun teşhisi kimledir? Uzmanıyladır. Şimdi kime sorarsınız? Mesela bir tane e, bu işten anlayan birine. Dersin bu su hangisi, su hangisi alkol? O der ki bu alkoldür, o teşhis eder. Dolayısıyla Moğzun'un teşhisi mükellefe Aittir Ama Moğzun'un hükmünü Teşhis etmek müştehide aittir Bu iki tane konu iyi anlaşıldı değil mi Değerli kardeşler Teşhisil Moğzun ve teşhisil hükm Şimdi Türkiye'de Veya herhangi bir yerde Diyanete bağlanma konusu Diyanete bağlanma konusu Önce Teşhis edelim Mövzuyu teşhis edelim Neden bağlanılır Neden bağlanılır Eğer bağlanma Maslahatı ve gerekçeleri Teşhis edilirse Ondan sonra müşteide sorulur Artık müşteri cahil midir Değil midir Müşteid gelip bana tükere şey demez ki Gidin bağlanın ve bağlanmayın Maslahat budur şudur demez Onu kim belirler O ülkede yaşayan müslümanlar Yani teşhisin kimin Kiminledir o ülkedeki insanlarladır. O insanlar uzmanlarladır. Burada da uzman da kimdir? Alim değildir. Uzman oranın bilir kişileridir. Siyasetçileridir. Akıl sahipleridir. Akıl sahipleridir. Ve alimleridir. Kanaat önderleridir. Bunların hepsi nedir? Hepsi teşhisil mozu. Yani muzuyu belirlemek bunların elindedir. Belirlendikten sonra kime sunulur? Müştehide sunulur. Müştehide ne der? O belirlenen teşhise göre, muzuya göre hükmü verir. Yadır caildir veya caiz değildir. Bu işin bilimsel ve fıkhi olarak fetvanın verilme şeklidir bu. Burada anlaşıldı değil mi ikinci nokta? Teşhisin i mükellef yapar, ülkedeki insanlar yapması gerekiyor. Mozu şeyi de hükmü de müctehit verir. Ama şimdi gelelim mozun teşhisine. Mozu ben teşhis edeceğim müctehit değil ki. Mozu burada yani maslahat mıdır değil midir? Yani şu ana bağlanmanın yararları nelerdir, zararları nelerdir? Buna ne denilir? Teşkil mozu. Yararları nelerdir, zararları nelerdir? Eğer yararları fazla ise müştehit cahilliğine fet fetva verecek eğer zararları fazla ise müştehit haramlığına fetva verecektir bu da üçüncü nokta öyleyse dördüncü nokta kalıyor dördüncü nokta bu. yani şimdi zararı mı fazla faydası mı fazla hiçbir faydası yoktur kimse diyemez hiçbir zararı yoktur kimse diyemez zararı da var faydası da var şimdi gelin zarar ve faydalarını hesap edelim zararı hangisini faydasına kadardır benim şahsi görüşüm hiçbir şekilde cahil değildir çünkü teşkis-i muzu bizimledir teşkis muzu yani o bardaktaki hangisinin içki olduğunu hangisinin su olduğunu ben belirlerim müştehit de benim belirlediğime göre fetvayı verir ben derim ki müştehit bu içkidir müştehitler haramdır Ben derim müştehit bu sudur müştehitler nedir o zaman cayildir. Müşteri gelip demez. Bu alkoldür, bu sudur. Bu zarardır, bu faydadır demez. Müşteri gelip o bölgeyi araştırmaz dahi. Dolayısıyla e, bu konuda inşallah bir e, ben bir yazı hazırladım. Bir e, bu konuda e, inşallah yakında e, baskıya vereceğiz. İnşallah bütün e, Türkiye kardeşlerimize de inşallah e, yayınlayacağız ve müştehitlerin de ile birlikte inşallah huzurlarınıza sunacağız ve e, orada e, Allah'a da şahit tutarak hiçbir şekilde e, taraflı olarak değil zararları nelerdir zararlarını da hepsini faydaları nelerdir faydalarında yani maslahatı ...nedir diyenlerin de... ...hepsinin görüşlerini, fikirlerini... ...zararlar nelerdir diyenlerle görüşler fikirleri... ...bakalım müşteri olguğunda... ...ne şekilde teşhis edecek... ...fetvayı, hükmü nasıl verecek... ...yani bu biraz fazla da... ...öyle aşağıya yapmaya gerek yok... ...yani bugün siz istediğiniz fetvayı ben size alırım... ...gidin siz şeye, yanına... ...yalan yere fetv şeyler söylersiniz... ...yalan yere anlatırsınız, anlatırsınız... ...müştehid ne diyecek... ...aa tamam zahiddir der... ...ve gidip ne yaparsın... ...tam aksine... İşte e, demin değerli kardeş, çıktı gitti. E, muaviye'nin ekmeğidir, Muaviye Yezid'in ekmeğidir falan derseniz eder haramdır. Yani ne öyle ne böyle. Dolayısıyla e, konuyu iyi insaflı ve vicdanlı anlatmak gerekiyor. Yani şer hükümü. Çünkü biz bir fetvadan bahsediyoruz deli kardeşlerim. Bir Müslümanların kaderinden bahsediyoruz. Şiaların mektebi kaderinden bahsediyoruz. Öyle sen benim hoşuma gitti sen hoşuna gitmedi meselesiz değil Gerçekten e, ilahi Allah'ı göz önünde bulundurarak Soruyu veya konuyu iyi irdelemek lazım Muvzuyu iyi teşkil etmek lazım Hocam cemaat imamlarında İmam Fatiha ve Suri okurken Cemaat suskun mudur Yani imamı tabi olarak Suskun mu olacak Ben anlamadım Susalım mı Biz de Fatiha ve Suri okuyalım Hayır cemaat namazında Eee Fatiha ve sureyi imam okuyorsa Cemaatin okuması Cahil değildir Cemaat okuyamaz Özellikle de imamın sesini Duyduğunuz anda Okumak caiz değildir Eğer imamın sesini duymuyor iseniz İçinizden sesli Zikir ve sevap alma niyetiyle Okuyabilirsiniz sadece Yani müştehitlerin fetvasına göre Namazlarda imam okuyorsa Siz okuyamazsınız ama cemaat çok kalabalık. Siz en arkadasınız. Mikrofon da yok. Hiçbir şey duymuyorsunuz. Orada kendiniz sevap almak niyetiyle okuyabilirsiniz. Evet. Değerli müminler. İnşallah o Diyanet konusunda da bu yaza kadar Allah izin verirse inşallah birçok konuları hem müftüler fetvasıyla inşallah halledeceğiz, hallolacak inşallah. Evet. Siz akın zerledin ki Allah razı olsun. Büyük bir sabırla beni dinlediniz. Allah Teala inşallah cümlemizi azizler. Ha bir de şöyle söyleyeyim. Perşembe günleri e, büyük ihtimalle artık ben gelemeyeceğim. Çünkü perşembe günleri bizim camide dua kumeyle okuyoruz. Namazdan sonra dua kumeyle okunduğu için saat dokuz dokuz geçiyor. Ben de eve gelene kadar 10 falan buluyor işte. Eğer isterseniz perşembe günü ya başka bir gün olsun veyahut da bir saat ileriye atılsın. Ben ya saati değiştirelim. Tüm Türkiye şişeleri sizlerden dolayı hesap verecek. evet ve değerli kardeşlerim bu ders konusu şey yapalım <gülüyor> sesim gelmiyor mu? perşembe günü konusunda ben arzettim dersi konusunda ses var Peşkeme günü hallettim ben. Yani bu saatte gelemiyorum artık. Diyorsun burada saatler de ileri alındıktan sonra daha da şey oldu. İlerledi. Cuma günü de olmuş olsa da dedim ki ileride yine değiştirmemiz gelecek. Bu hafta Cuma günü yapalım. Cuma günü saat 9'da. Cuma günü saat 9'da o zaman şey yapalım. Evet, çünkü ben perşembe günüm e, imkanı yok artık yani geçen hafta gelemedim zaten biliyorsunuz. Onun için bu cuma günü o zaman cuma günü yazın. Cuma günü pazartesi ve cuma günü. İnşallah bakalım eğer onu da şey yapabilirsek bir sorun çıkmazsa. şimdilik bir yaza kadar bir devam edelim ben Türkiye için geç olur diye ileriye almak istemiyorum yani çünkü saat 11'de başlarsak 12-12.30'u buluyor onlar için zor olur diye fazla şey yapmak istemiyorum yoksa ileriye alabiliriz yani bir saat ileri alabiliriz artık evet evet cuma günü 22'de Yok, <gülüyor> her gün olmaz. Ben diğer ki de derslerim de var, onun için yetiştiremiyorum zaten. İnşallah hafta e, azla kanaat etmeyen e, sahip olduğunu da kaybeder. <gülüyor> yani iki günü bir şey yapalım da doğru gün yapamadık bile. Evet cuma günü saat yirmide inşallah. Türkiye saatiyle 22'de. Evet. Değerli millet, ben cümlenize Allah'a emanet ediyorum. Rabbul Alemin inşallah ehli beytin, şefaatini cümlemize nasip eylesin. Bizleri velayet üzerine yaşayan, velayet üzerine Şehadet çerbeti içen ve velayet üzerine kıyamette mahşur olanlardan karar versin. İmam-ı Zaman'ın zuhurunu tezeylesin. eylesin. Biz de İmam-ı Zaman'ın yarenlerinden, dostlarından karar versin inşallah. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.